Allah'ın evine girdiğinde, Özcan Yıldırım, Hamd Allah'a salat ve selam Resulüne olsun. Bir oturumumuzu daha kendisine hamdla başlatan ve seninle zat muamelenin keyfiyetini gösteren Allah'a sonsuz hamd olsun. Bizler hemen hemen her gün farklı mekanlara gidiyor, türlü evlere, iş yerlerine, çarşılara giriyoruz. Bu kadar mekanların arasında sana en sevimli olan, Gönlünü rahatlatan hangisidir? Herhangi bir mekana girdiğimizde, içimizdeki atmosferde oraya verdiğimiz değere binaen şekilleniyor. Örneğin, sevdiği bir hükümdarın yanına giren birisi attığı adıma, söylediği söze, giyimine, kuşamına dikkat eder. Yani orada hususi bir muamelede bulunur. Allah için de en güzel misal vardır. Allah'ın evine girdiğimizde de bunun manaları ve sırları olduğu muhakkaktır. Bu mana ve sırları öğrendiğinde ve bunları uyguladığında onun evine farklı bir ruh haliyle girecek, öyle bir tat, öyle bir duygu hissetmeyeceksin. Bunları daha önce anlattığım bir kişi sanki bundan önce mescide girmediğini söylemişti. O halde biz de bunun yolunu bu oturumumuzda beraber öğrenmeye gayret edelim. Allah'ın evine girdiğinde onunla nasıl muamele etmelisin? İlk muamelen oraya niçin gittiğini kendine sormandan geçer. Ben niçin mescide gidiyorum? Zira Allah tüm insanlığı kendisine ibadet edilmesi, kendisinin sevilmesi için yaratmıştır. İbni Kayyim Rahimahullah, Allah ruhu ancak kendisini sevmesi için yaratmıştır der. Seven sevdiğine özlem duyar, onu görmekten hoşlanır. Seven kimse sevdiğini bulamadığı zaman ilk gideceği yer onun evidir. Kays İbnül Meluh, Leyla'nın oturup da terk ettiği yere geldiği zaman karşılaştığı taşları, duvarları öpmeye başlamış. Onun bu mecnun haline bakıp da neden böyle yaptığını söylemişler. O da şöyle cevap vermiş. Diyarlardan Leyla'nın diyarına geçiyorum. Bir o duvarı, bir bu duvarı öpüyorum. Diyarların sevgisi değildir kalbime çelen. Bir zamanlar diyarların içerisinde olanın sevgisidir. Allah subhanehu ve Teala. Kalpleri yaratan ve bu kalplerin neye muhtaç olduğunu en iyi bilendir. O ki kendisini seven, kendisine iştihak duyan kimseleri de bilen yüce zattır. Bunun yanında yedi kat semanın üzerinde kullarıyla ile arasında bir perde vardır. Onun perdesi nurdur. Onun bu dünyada görülmesi mümkün değildir. Ancak kıyamet günü her muvahit kul için Allah Subhanahu ve Teala'yla buluşma vaktidir. Allah Subhanahu ve Teala Müminlerin kendisini ne kadar sevdiğini ve bu sevgiyle kıyamet gününü beklemenin onlara ne denli zor geldiğini bilmektedir. Muvahit bir kul dünyada çeşitli tağutî zorbalardan sıkıntı, eza görmekte ve bunlarla kendisini sadece sabra sevk etmektedir. İltica ettikleri, sığındıkları sadece Allah Sübhanehu ve Teala vardır. Allah'ın da kullarını rahatlattığı Onların üzerinden bu yükü az da olsa kaldıracağı bir şey olmalıdır. Allah subhanehu ve Teala kulları için bir ev belirlemiş, bu eve de Allah'ın evi, Allah'ın mescidi denmiştir. Ta ki onu seven, ona özlem duyan kimse, günde beş kez onun evine doğru yol alsın. Mescitte onun huzuruna çıkarak, onun huzurunda duracağı daha büyük günün halini tefekkür etsin. Allah subhanehu ve Teala kullarını bu mekana davet etmektedir. İşin gerçeğine bakılırsa bir kimse mescide giderken aslında duvarları, tuğlaları, halıları olan mescide değil, El-Gaffar, El-Vahid olan Allah'ın subhanehu ve Teala evinde onunla buluşmak için gitmektedir. Şüphesiz Allah size namazı emretti. Namaz kıldığınız zaman yüzünüzü sağa sola çevirmeyin. Kul namazda yüzünü sağa sola çevirmediği müddetçe Allah da yüzünü ona doğru çevirir. Nesai Ahmet Mescide gitmek istifarın göstergesidir. Kardeşim, şimdi bir düşün. Normal günlük hayatımızda, bizim için değerli olan bir kişiye karşı bir hata işlediğimizde, hemen ona içerisinde özür dilediğimiz bir yazı veya mesaj yollarız. Eğer kalbimizde apayrı bir yeri varsa, kilometreleri dahi umursamadan evine kadar gider, ondan özür dileriz. Allah için en güzel misal vardır. Hepimiz günah işleyen insanlarız. Hepimiz Rabbimizin hakkında hata ediyoruz. Hatta Adem oğlunun hepsi de hata yapar. Allah'ın evine her gittiğinde günahlarından bağışlanmayı iste. Bunu derinliklerinde hissetmeye gayret et. Onun evinin içinde nereye gidersen git ondan özür dile. O kendisine gelene el kerim olan, kuluna sürekli müsamaha gösterendir. Kul kendisine el kaldırdığında geri çevirmekten hayal edendir. Allah'a gittiğinde de ondan bu rahmetini iste. Ne biliyorsun? Belki sadece bu amelin ve sözlerine karşılık sana kendi katında rahmet, mutluluk yazacak ve bundan sonra hiçbir zaman üzülmeyeceksin. Mescide girerken Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç dediğini düşündün mü? Aslına bakılırsa Allah sana evinin kapılarını açmasıyla sana ikramda bulunmuştur. Sen herkese kapını açıp içeriye almadığın gibi, Allah da evine bazılarını almaz. Düşün, yıllardır Müslüman olmuş. Fakat donuk ve normal sokaktaki vatandaştan hiçbir farkı olmadan yaşayan bir insan portresi çizip, attığı adımdan korkup, Allah'ın evine girmemeyi hikmet, siyaset olarak addeden nice kimseler var. Yıllarca ne ehlini ıslah etmiş ne de kendisini. Onların bu durumları mescitlerden, İslami çalışmadan geri durduran el mani olan Allah'tır. Subhanehu ve Teala. Sen sıradan herhangi bir kimsenin evine girmesini hoş görür müsün? Elbette ki hoşuma gitmez dediğini duyar gibiyim. Şimdi Allah'a binlerce hamd etmenin zamanı. Allah'a hamdolsun ki seni bunca insanların arasından seçip evine aldı. Sevmediklerini ise buradan alıkoydu. Onların evine girmesini çirkin gördü. Fakat Allah, davranışlarını çirkin gördü de onları alıkoydu. Acizlerle beraber oturun denildi. Tevbe 46 Çevrende nice Müslüman olmasına rağmen, Allah içindeki seni ehli mescid olarak seçmiştir. Sen bunda hamd edip sevinmelisin. Sen mescide giderken Allah'a doğru yol aldığını hisset ve buna sevin. Bil ki kardeşim Allah da subhanehu ve Teala, senin gitmenden dolayı seni güler yüzlü karşılar. Namaz kılmak ve Allah'ı zikretmek için mescitleri kendisine mesken edinen kişiyi, gurbette olanı ailesi döndüğünde nasıl karşılarsa Allah da onları öyle güler yüzle karşılar. İbni Mace Subhanallah! Allah Subhanhu ve Teala ne yüce fazıl sahibidir. Senden daha cömerdi var mıdır ya Rabbi? Nasıl da kendisine gidene böyle güzel muamelede bulunuyor, hayatında seninle bu kadar lütufkar muamele eden hiç kimse yoktur. Bu ve bunun gibi birçok ihsanından dolayı, insanın Rabbinden haya etmesi gerekmez mi? Kalbin oraya bağlı olmaya doğru gidip, Artık Allah'ın evine bağlı bir hale geldiğinde, en güzel mekana bağlılık, en şerefli makamı beraberinde getirir. Kalbin oraya bağlı olmaya doğru gidip, artık Allah'ın evine bağlı bir hale geldiğinde ise, Allah Subhanehu ve Teala seni bu şerefli ve büyük makama bağlılığından dolayı, Kıyamet günü kainatta yarattığı en büyük, en kerim, en yüce ve övgüye layık mahluk olan Rahman'ın arşına sokacaktır. Allah subhanehu ve Teala onu yaratmış ve onun üzerine istiva etmiştir. Melekleri de onu taşımalarını, kendisine tazim ve ibadet etmelerini emretmiştir. Arş, tüm yaratılanların çatısı. Arş, mahlukatın en büyüğü, en yücesi ve en genişidir. Arş, tüm bu vasıflarıyla Rahman'a layık olmuştur. Bu sebeple, Allah subhanehu ve Teala Rahman arşa istiva etti, taha beş diye buyurmuştur. Aslında bu çok yüce bir şey ve Allah kulların başlarına güneşin yaklaştırıldığı o günde seni bu arşın altına sokacak ve sen onun altında gölgeleneceksin. O günde de hiçbir gölge yoktur. Allah yedi kişiyi hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirilecektir. Buhari, bu hadiste bir kişiyi de kalbi mescide bağlı olan kişi diyerek belirtmiştir. Şimdi nefsin için düşündün mü? Sen ve arş, sen ve o sıcak günde gölgelenmen, sen ve mescide olan bağlılığın, sen ve Allah'ın evlerine olan gösterdiğin ehemmiyetin, bu amelleri boş görme kardeşim, Allah'ın istiva ettiği izzetli bir mahlukla alakan, senin mescide bağlılığından geçiyor. Bunu sakın unutma. Şuna da dikkat etmelisin ki, kalbi mescide bağlı olan kimse, her dışarı çıktığında geri dönmeyi düşünür. Bazıları, mescide girip namaz kıldığında, dünyaya bağlılığından dünyayı düşünür. Fakat mescide bağlı olansa, dünyevi meşgalelerin içerisinde, hep aklı, fikri mescitte, Allah'ın evindedir. Salihlerin yanında, Mescidin önemi çok büyüktü. Rebi bin Heysem felç olduğu halde, iki kişinin koluna girer, yine mescidin yolunu tutardı. Hatta o şöyle derdi, mescidin kuşlarının sesi, ehlimden olan kimselerin sesinden bana daha hoş gelir. Sakın bu yerlere rutin bir şekilde gitme, şuursuz hiçbir amel sana lezzet vermez. Bu söylediğim hislerin tümünü kalbinde hissetmeye çalış. Allah ile bu konuda muamelenin değişmesini istiyorsan, bunu tefekkür etmeli ve harekete geçmelisin. Bir de Allah'ın evine girdiğinde, bu bakış açısı ve düşünceyle kıldığın namazın dahi değiştiğini göreceksin. Allah'tan dileyim, kalplerimizi evlerine bağlaması ve yarattığı en yüce mahlukun altında bizleri bir araya getirmesidir. Bir sonraki oturumumuzda da, Rabbimizle olan diğer muamelemizi anlatmaya gayret edelim inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duasıyla. Bu yazı Tevhid dergisinin 15. sayısında yayınlanmıştır.